Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in Birinci mektup. Bismihi Sübhaneh ve im min şeyin illa yusebbihu bihamdih Dört sualin muhtasar cevabıdır. Birinci sual Hazreti Hızır aleyhisselam hayatta mıdır? Hayatta ise niçin bazı mühim ulema hayatını kabul etmiyorlar? el cevap: Hayattadır. Fakat merati bir hayat beştir. O ikinci mertebededir. Bu sebepten bazı ulema hayatında şüphe etmişler. Birinci tabakayı hayat bizim hayatımızdır ki çok kayıtlarla mukayyettir. İkinci tabakayı hayat Hazreti Hızır ve İlyas Aleyhisselam'ın hayatlarıdır ki bir derece serbesttir. Yani bir vakitte pek çok yerlerde bulunabilirler bizim gibi beşeriyet ile daimi mukayyet değillerdir. Bazen istedikleri vakit bizim gibi yerler içerler, fakat bizim gibi mecbur değillerdir. Tevatür derecesinde ehl-i ve keşif olan evliyanın Hazreti Hızır ile maceraları, bu tabakay hayatı temvir ve ispat eder. Hatta makamatı ı velayette bir makam vardır ki, Makamı Hızır tabir edilir. O makama gelen bir veli Hızır'dan ders alır ve Hızır ile görüşür. Fakat bazen o makam sahibi yanlış olarak aynı Hızır telakki olunur. Üçüncü tabakayı hayat. Hazreti İdris ve İsa Aleyhisselam'ın tabakayı hayatlarıdır ki beşeriyet levazımatından tecerrüt ile melek hayatı gibi bir hayata girerek nurani bir letafet kesbeder. Adeta bedeni misali letafetinde ve cesedi necmi nuraniyetinde olan cismi dünyevileriyle semavatta bulunurlar. Ahir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam gelecek, şeriat-ı Muhammediye Aleyhissalatu Vesselam ile amel edecek mealindeki hadisin sırrı şudur ki, ahir zamanda felsefe tabiiyenin verdiği cereyan-ı ve inkar uluhiyete karşı İseviyilik dini tasaffi ederek ve hurafattan tecerrüt edip İslamiyete inkılap edeceği bir sırada nasıl ki İseviyilik şahsı manevisi vahyi semavi kılıncı ile o müthiş dinsizliğin şahsı manevisini öldürür öyle de Hazreti İsa Aleyhisselam İseviyilik şahsı manevisini temsil ederek dinsizliğin şahsı manevisini temsil eden Deccalı öldürür yani inkarı ı uluhiyet fikrini öldürecek Dördüncü tabakayı hayat, şüheda hayatıdır. Nasıl Kur'anla şühedanın ehli kuburun fevkinde bir tabakayı hayatları vardır? Evet, şüheda hayatı dünyevilerini tarike hakta feda ettikleri için Cenab-ı Hak Kemal-i Kereminden onlara hayatı dünyeviyeye benzer fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı alemi berzahta onlara ihsan eder. Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar. Yalnız kendilerinin daha iyi bir aleme gittiklerini biliyorlar. Kemali saadetle mütelezziz oluyorlar. Ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar. Ehli kuburun çendan ruhları baki'dir fakat kendilerini ölmüş biliyorlar. Berzahta aldıkları lezzet ve saadet şühedanın lezzetine yetişmez. Nasıl ki iki adam bir rüyada cennet gibi bir güzel saraya girerler. Birisi rüyada olduğunu bilir, aldığı keyif ve lezzet pek noksandır. Ben uyansam şu lezzet kaçacak diye düşünür. Diğeri rüyada olduğunu bilmiyor, hakiki lezzet ile hakiki saadete mazhar olur. İşte alemi berzahtaki emvat ve şühedanın hayatı berzahiyeden istifadeleri öyle farklıdır. Hadsiz vakıatla ve rivayatla şühedanın bu tarz hayata mazhariyetleri ve kendilerini sağ bildikleri sabit ve kat'idir. Hatta, seyyid şüheda olan Hazreti Hamza <gülüyor> radıyallahu anh, mükerrer vakıatla kendine iltica eden adamları muhafaza etmesi ve dünyevi işlerini görmesi ve gördürmesi gibi çok vakıatla bu tabakay hayat tenvir ve ispat edilmiş. Hatta, ben kendim, Ubayd isminde bir yeğenim ve talebem vardı. Benim yanımda ve benim yerime şehit olduktan sonra üç aylık mesafede esarette bulunduğum zaman mahalli defnini bilmediğim halde bence bir rüya-i sadıkada Tahtel Arz bir menzil suretindeki kabrine girmişim. Onu şüheda tabakayı hayatında gördüm. O beni ölmüş biliyormuş. Benim için çok ağladığını söyledi. Kendisini hayatta biliyor fakat Rusun istilasından çekindiği için yer altında kendine güzel bir menzil yapmış. İşte bu cüz'i rüya bazı şerait ve emaratla geçen hakikata, bana şuhûd derecesinde bir kanaat vermiştir. 5. tabakayı hayat. Ehli kuburun hayat ruhaniileridir. Evet mevt tebdili mekandır. İtlağı ruhtur, vazifeden terhistir, idam ve adem ve fena değildir. Hatsiz vakıatla ervahı evliyanın temessülleri ve ehli keşfe tezahürleri ve sair ehli kuburun yakazaten ve menamen bizlerle münasebetleri ve vakıa mutabık olarak bizlere ihbaratları gibi çok delail o tabakaya hayatı temvir ve ispat eder. Zaten Bekay ruh'a dair, 29. söz, bu tabaka hayatı delaili i kat ile ispat etmiştir. İkinci sual, Furkan-ı Hakîm'de, اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا gibi ayetlerde, mevt dahi hayat gibi mahluktur, hem bir nimettir diye ifham ediliyor. Halbuki zahiren mevt, inhilaldir, ademdir, tefessühdür hayatın sönmesidir hadimül lezzattır nasıl mahluk ve nimet olabilir el cevap birinci sualin cevabının ahirinde denildiği gibi mevt vazife-i hayattan bir terhistir bir paydostur bir tebdili mekandır bir tahvili vücuttur hayat-ı bakiyeye bir davettir bir mebdedir bir hayat-ı bakiyenin mukaddimesidir Nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdir iledir, öyle de dünyadan gitmesi de bir halk ve takdir ile bir hikmet ve tedbir iledir. Çünkü en basit tabakay hayat olan hayat-ı nebatiyenin mevti, hayattan daha muntazam bir eseri san'at olduğunu gösteriyor. Zira meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevti, tefessüh ile çürümek ve dağılmakla göründüğü halde, gayet muntazam bir muamele-i kimyeviye ve mizanlı bir imtizacat-ı unsuriye ve hikmetli bir teşekkülat-ı zerreviyeden ibaret olan bir yoğurmaktır ki, bu görünmeyen intizamlı ve hikmetli ölümü, sümbülün hayatıyla tezahür ediyor. Demek çekirdeğin mevt'i, sümbülün mebde-i hayatıdır. Belki aynı hayatı hükmünde olduğu için, şu ölüm dahi hayat kadar mahluk ve muntazamdır. Hem zihayat meyvelerin yahut hayvanların mideyi insaniyede ölümleri, hayatı insaniyeye çıkmalarına menşe olduğundan o mevt onların hayatından daha muntazam ve mahluk denilir. İşte en etna tabakayı hayat olan hayatı nebatiyenin mevti böyle mahluk, hikmetli ve intizamlı olsa, tabakayı hayatın en ulvisi olan hayatı insaniyenin başına gelen mevt, Elbette yer altına girmiş bir çekirdeğin hava âleminde bir ağaç olması gibi, yer altına giren bir insan da alemi berzahta elbette bir hayatı bâkiye sümbülü verecektir. Ama mevt, nimet olduğunun ciheti ise çok vücuhundan dört vecihine işaret ederiz. Birincisi, ağırlaşmış olan vazifeyi hayattan ve tekkalifi hayatı eden azat edip, yüzde doksan 99 ahbabına kavuşmak için, Âlemi berzahta bir visal kapısı olduğundan en büyük bir nimettir. İkincisi dar, sıkıntılı, dağdağlı, zelzeleli dünya zindanından çıkarıp vüsatli, sürurlu, ızdırapsız, bâkî bir hayata mazhariyetle mahbubu bâkînin dâire-i rahmetine girmektir. Üçüncüsü ihtiyarlık gibi şerâiti hayatiyeyi ağırlaştıran birçok esbaf vardır ki mevti Hayatın pek fevkinde nimet olarak gösterir. Mesela sana ızdırap veren pek ihtiyar olmuş peder ve validen ile beraber ceddin cedleri sefaleti halleriyle senin önünde şimdi bulunsaydı hayat ne kadar nikmet, mevt ne kadar nimet olduğunu bilecektin. Hem mesela güzel çiçeklerin aşıkları olan güzel sineklerin kışın şedaydi içinde hayatları ne kadar zahmet ve ölümleri ne kadar rahmet olduğu anlaşılır. Dördüncüsü, nevm nasıl ki bir rahat, bir rahmet, bir istirhattır. Hususan musibetzedeler, yaralılar, hastalar için öyle de nevmin büyük kardeşi olan mevt dahi musibetzedelere ve intihara sevk eden belalarla müptela olanlar için aynı nimet ve rahmettir. Ama ehli dalalet için Müteaddit sözlerde kat'i ispat edildiği gibi mevt dahi hayat gibi nikmet içinde nikmet azap içinde azaptır. O bahisten hariçtir. Üçüncü sual Cehennem nerededir? El cevap Kul innemael ilmu indallah la ya'lemu'l gaybe illa Allah. Cehennemin yeri bazı rivayatla tahtel arz denilmiştir. Başka yerlerde beyan ettiğimiz gibi, küreyi arz hareketi seviyesiyle ileride mecmaa haşir olacak bir meydanın etrafında bir daire çiziyor. Cehennem ise arzın o medar senevisi altındadır demektir. Görünmemeleri ve hissedilmemeleri perdeli ve nürsüz ateş olduğu içindir. Küreyi arzın seyahat ettiği mesafe azimede pek çok mahlukat var ki. Nursuz oldukları için görünmezler. Kamer, nuru çekildikçe vücudunu kaybettiği gibi, nursuz çok küreler, mahluklar gözümüzün önünde olup göremiyoruz. Cehennem ikidir. Biri suğra, biri kübradır. İleride suğra, kübraya inkılab edeceği ve çekirdeği hükmünde olduğu gibi, ileride ondan bir menzil olur. Cehennem-i suğra, yerin altında yani merkezindedir. Kürenin altı merkezidir. İlmi tabakatül arzca malumdur ki ekseriya her 33 metre hafriyatta bir dereceyi hararet tezayüt eder. Demek merkeze kadar nızfı kutru arz 6000 küsür kilometre olduğundan 200 bin dereceyi harareti cami yani 200 defa ateşi dünyeviden şedid ve rivayete hadise muvafık bir ateş bulunuyor. Şu cehennem-i cehennemi cehennem-i kübra'ya ait çok vezaifi dünyada ve alemi berzahta görmüş ve ehadislerle işaret edilmiştir. Alemi ahirette kürey arz nasıl ki sekenesini medar-ı senevisindeki meydan-ı haşre döker öyle de içindeki cehennemi surayı dahi cehennemi kübraya emri ilahi ile teslim eder. Ehli itizalin bazı imamları cehennem sonradan halk edilecektir demeleri hali hazırda tamamiyle imbisat etmediğinden ve sekenelerine tam münasip bir tarzda inkişaf etmediğinden galattır ve gabavettir. Hem perdeyi gayb içindeki alemi ahirete ait menzilleri dünya gözümüzle görmek ve göstermek için ya kainatı küçültüp iki vilayet derecesine getirmeli, veyahut gözümüzü büyütüp yıldızlar gibi gözlerimiz olmalı ki yerlerini görüp tayin edelim. Ve ilmü inde ahiret alemin'e ait menziller, bu dünyevi gözümüzle görülmez. Fakat bazı ribayatın işaretiyle ahiretteki cehennem, bu dünyamızla münasebettardır. Yazın şiddeti hararetine min cehennem denilmiştir. Demek bu dünyevi küçücük ve sönük akıl gözüyle o büyük cehennem görülmez. Fakat ismi hakimin hakîmin nuruyla bakabiliriz. Şöyle ki, arzın medarı senevisi altında bulunan cehennem-i kübra, yerin merkezindeki cehennem-i surayı güya tevkil ederek bazı vezaifini gördürmüş. kadir i Zülcelal'in mülkü pek çok geniştir. Hikmeti ilahiye nereyi göstermiş ise cehennemi kübra oraya yerleşir. Evet, bir Kadir-i Zülcelal ve Emri Kün fe Malik bir Hakîm-i Zülkemal gözümüzün önünde kemal-i hikmet ve intizam ile Kameri arza bağlamış. Azameti kudret ve intizam ile arzı güneşe rapt etmiş ve güneşi seyaratı ile beraber arzın sürat-i seneviyesine yakın bir sürat ile ve haşmet-i rububiyetiyle bir ihtimale göre şems-i tarafına bir hareket vermiş ve donanma elektrik lambaları gibi yıldızları saltanat-ı rububiyetine nurani şahitler yapmış. Onunla saltanat-ı rububiyetini ve azameti kudretini göstermiş bir zat-ı zülcelal'in kemali hikmetinden ve azameti kudretinden ve saltanat-ı rububiyetinden uzak değildir ki Cehennem'i kübra'yı elektrik lambalarının fabrikasının kazanı hükmüne getirip, ahirete bakan semanın yıldızlarını onunla iş aletsin, hararet ve kuvvet versin, yani alemin nur olan cennetten yıldızlara nur verip, cehennemden nar ve hararet göndersin. Aynı halde o cehennemin bir kısmını ehli azaba mesken ve mahbes yapsın. Hem bir fatırı hakiyim ki. Dağ gibi koca bir ağacı tırnak gibi bir çekirdekte saklar. Elbette o Zat-ı Zülcelal'in kudret ve hikmetinden uzak değildir ki kürey-arzın kalbindeki cehennemi sura çekirdeğinde cehennemi kübrayı saklasın. Elhasıl cennet ve cehennem şecere-i ebet tarafına uzanıp eğilerek giden bir dalın iki meyvesidir. Meyvenin yeri ise dalın müntehasında'dır. Hem şu silsile hikayunatın iki neticesidir. Neticelerin mahalleri silsilenin iki tarafındadır. Süflisi sakili aşağı tarafında, nuranisi ulvisi yukarı tarafındadır. Hem şu seyli şuunatın ve mahsulatı maneviyeyi arziyenin iki mahzenidir. Mahzenin mekanı ise mahsulatın nev'ine göre fenası altında, iyisi üstündedir. Hem ebede karşı cereyan eden ve dalgalanan mevcudat-ı seyyalenin iki havzıdır. Havzın yeri ise, seylin durduğu ve tecemmu ettiği yerdedir. Yani habisatı ve müzahrefatı esfelde, tayyibatı ve safiyatı aladadır. Hem lütuf ve kahrın, rahmet ve azametin iki tecelligahıdır. Tecelligahın yeri ise, her yerde olabilir. Rahman Zül ve Kahar Zül Celal nerede isterse tecelligahını açar. Ama cennet ve cehennemin vücutları ise onuncu ve yirmi sekizinci ve yirmi dokuzuncu sözlerde gayet katî bir surette ispat edilmiştir. Şurada yalnız bu kadar deriz ki meyvenin vücudu dal kadar ve neticenin silsile kadar ve mahzenin mahsulat kadar ve havzın ırmak kadar ve tecellîgâhın, rahmet ve kahrın vücutları kadar kat'î ve yakîindir. 4. Sual Mahbublara olan aşk-ı mecazi, aşk-ı hakîkîye ettiği gibi, acaba ekser nâsta bulunan dünyaya karşı olan aşk-ı mecazi dahi, bir aşk-ı hakîkîye edebilir mi? El-Cevab, evet. Dünyanın fâni yüzüne karşı olan aşk-ı mecazi, eğer o âşık, o yüzün üstündeki zeval ve fena çirkinliğini görüp ondan yüzünü çevirse bakî bir mahbûb arasa dünyanın pek güzel ve ayn-ı esmâ-i ilâhiye ve mezraî âhiret olan iki diğer yüzüne bakma muvaffak olursa o meşru mecazi aşk o vakit aşkı hakikiye inkılaba yüz tutar fakat bir şart ile ki kendinin zâil ve hayatıyla bağlı kararsız dünyasını harici dünyaya iltibas etmemektir. Eğer ehli dalalet ve gaflet gibi kendini unutup afak dalıp, umumi dünyayı hususi dünyası zannedip ona âşık olsa tabiat bataklığına düşer boğulur. Meğer ki harika olarak bir desti inayet onu kurtarsın. Şu hakikatı temvir için şu temsile bak. Mesela şu güzel zinetli odanın dört duvarında Dördümüze ait dört endam aynesi bulunsa o vakit beş oda olur. Biri hakiki ve umumi, dördü misali ve hususi. Her birimiz kendi aynemiz vasıtasıyla hususi odamızın şeklini, heyetini, rengini değiştirebiliriz. Kırmızı boya vursak kırmızı, yeşil boyasak yeşil gösterir. Ve ha keza aynede tasarrufla çok vaziyetler verebiliriz çirkinleştirir, güzelleştirir, çok şekillere koyabiliriz. Fakat harici ve umumi odayı ise, kolaylıkla tasarruf ve tayir edemeyiz. Hususi oda ile umumi oda, hakikatta birbirinin aynı iken, ahkamda ayrıdırlar. Sen bir parmak ile odanı harap edebilirsin, ötekinin bir taşını bile kımıldatamazsın. İşte dünya, süslü bir menzildir. Her birimizin hayatı bir endam aynesidir. Şu dünyadan her birimize birer dünya var, birer alemimiz var. Fakat direği, merkezi, kapısı hayatımızdır. Belki o hususi dünyamız ve alemimiz bir sayfedir. Hayatımız bir kalem. Onunla sayfî amalimize geçecek çok şeyler yazılıyor. Eğer dünyamızı sevdikse sonra gördük ki dünyamız hayatımız üstünde bina edildiği için hayatımız gibi zail, fani, kararsızdır hissedip bildik. Ona ait muhabbetimiz o hususi dünyamız ayna olduğu ve temsil ettiği güzel nukuş esma-i ilahiye'ye döner. Ondan cilve-i esmaya intikal eder. Hem o hususi dünyamız Ahiret ve cennetin muvakkat bir fidanlığı olduğunu derk edip ona karşı şiddet hırs ve talep ve muhabbet gibi hissiyatımızı onun neticesi ve semeresi ve sümbülü olan uhrevi fevaydine çevirsek o vakit o mecazi aşk hakiki aşka inkılap eder yoksa nesullah fe ensahum enfusuhum ulaikehumul fasikun sırrına mazhar olup nefsini unutup hayatın zevalini düşünmeyerek, hususi kararsız dünyasını, aynı umumi dünya gibi sabit bilip, kendini layemut farz ederek dünyaya saplansa, şedid hissiyat ile ona sarılsa, onda boğulur gider. O muhabbet onun için hadsiz bela ve azaptır. Çünkü o muhabbetten, yetimane bir şefkat, me'yusane bir rikkat tevellüt eder. Bütün zihayatlara acır, Hatta güzel ve zevale maruz bütün mahlukata bir rikka ve bir firkat hisseder elinden bir şey gelmez ye'si mutlak içinde elem çeker fakat gafletten kurtulan evvelki adam o şedid şefkatin elemine karşı ulvi bir tiryak bulur ki acıdığı bütün zihayatların, mevt ve zevalinde bir zatı bâkînin bâkî esmasının daimi cilvelerini temsil eden âine-i ervahları bâkî görür, şefkati bir sürura inkılâb eder. Hem zeval ve fenaya maruz bütün güzel mahlukatın arkasında bir cemâl-i münezzeh ve hüsn-i mukaddesi ihsas eden bir nakş ve tahsin ve sanat ve tezyin ve ihsan ve tenvir-i görür. O zeval ve fenayı tezyid-i hüsn ve tecdil-i lezzet ve teşhir sanat için bir tazelendirmek şeklinde görüp lezzetini ve şevkini ve hayretini ziyadeleştirir Elbakî Huvelbâkî Said Nursî